Perişan FM Perişan FM Türk yer adı onlar, Türk Türk Perişan Efem, Perişan Efem, dünya, dünya, dünya, dünya, dünya, dünya, dünya, dünya, dünya, dünya, dünya, Türkiye radyolarının tek arkası bir gün komedi programı Perişan Efendi'den. sevgiler, saygılar, mümetler. Dinleyiciler şimdi Perişan Efendim haber Merkezi'nce hazırlanan en yalan, en dolan, var biraz da seni olan haberlerini sunuyoruz. Bu haber hiçbir yerde yok. Yok. Yok. <gülüyor> Perişan Haber. Yo. Haber. Haber. Haber. Televizyonlardaki zengin dizilerine zengin kısıtlaması geliyor dinleyiciler. <gülüyor> dinleyiciler zenginliği de bir sunul var diye rutük. Vatandaşlık kafasındaki zengin anlayışını değiştirdiği gerekçesiyle bazı dizilere fakir karakterlerinin de konulması zorunluluğu getirir dinleyiciler. Karara itiraz eden zengin dizilerinin yapımcıları ise fakirleri oynayacak oyuncu bulamıyoruz kimse fakir karakterleri oynamak istemiyor şeklinde açıklama yaparken Rütük'ten gelebilecek ceza ve eleştirilere karşı harekete geçip bazı dizilere en azından bir kapıcı karakteri koyup dizilerde fakir yok eleştirisine karşılık vermeye hazırlanıyor dinleyiciler de haber haber. Bu haber de hiçbir yerde yok. Merakla beklenen 2B yasasının ardından şimdi de 2A yasası gündemde. Dinleyiciler, 2B yasası olarak bilinen orman vasfını kaybeden arazilerin değerlendirilmesi ile ilgili yasa meclise gitmeye hazırlanırken hükümet şimdi de 2A yani 28 Şubat sürecinde aydın olma vasfını kaybeden ve araziye uyan aydınların aydın olma vasfını yeniden kazanmalarına yönelik yasayı çıkarıyor dinleyiciler. <gülüyor> çıkarılması beklenen bu Aydın Vasfını kaybeden Aydınlar Yasasıyla devletin aydın olup olmadığı netlik kazanmayan tam 4557 aydınımızı yeniden aydın yapması beklenirken Aydın Vasfını yeniden kazanmak isteyen adaylarınsa 28 Şubat'ta hata ettik. Çare mecliste aranmalıydı şeklindeki dilekçeleri Ziraat Bankası şubelerine yatırıp kura çekimine katılmaları gerekiyor dinleyiciler haber de hiçbir yerde yok. Hatta bu haber haberi yaşayan da bile yok. Messi ile ilgili şok açıklama. Dinleyiciler İngiliz bilim adamları Messi'nin insan olup olmadığını araştırdıklarını açıkladılar. <Gülüyor> haber merkezimize ulaşan bir habere göre Barcelona'da oynayan gerek yaptığı hareketlerle, gerek attığı inanılmaz gollerle, gerek yaptığı çalımlarla tüm dünyayı hayretler içinde bırakan Messi'nin yaptığı inanılmaz hareketler ve çalımlar yüzünden bu adam kesin uzaylı şeklindeki yakıştırmaları dikkate alan İngiliz bilim adamları Messi'nin uzaylı mı yoksa insan mı olup olmadığını gerçekten araştırmaya karar verdiklerini söylediler dinleyiciler. Aylar öncesinden incelemeyi başlatmak üzere harekete geçen İngiliz bilim adamları Messi'nin sürekli hareketli ve deplase halinde olmasından dolayı 5 aydır Messi'yi yakalayıp incelemek üzere laboratuvara götüremediklerini... ...son çare olarak da yorulup durmasını beklediklerini... bunusa şimdilik mümkün olmadığını... ...eğer yakalarlarsa bir gün kendisinin... ...insan mı yoksa uzaylı mı olduğunu... ...araştıracaklarını söylediler dinleyiciler. Perişan <gülüyor> haber Haber, haber. <gülüyor> haber Merkezi'nin yazılırlarından... ...haber bültenini dinlediniz. Perişan <gülüyor> efem her gün çift saatlerde yalnızca... ...Dünya Radyo'da. Ya sen ben Ömer Pekin oynayan, ben Ömer Pekin... ...teknik yapımı, ben Ah Pekin... <gülüyor> ...dinleyin dinleyiciler. Perişan efeme <gülüyor> ulaşım... Facebook veya Twitter veya www.perisanefm.com www.perisanefm.com Perişan FM <-NU> Perişan FM <-NU> Türk Radyoları <-NU> Radyolar. Radyolar. <-NU> Perişan FM